Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Deniz Baysal'ın bestelediği bir ezgiyle ile başladık. Deniz'den esinti. Bugün Açık Radyo 28. yaşını bitirip 29 yaşına giriyor. Kuruluşunu takip eden günlerde önce dinleyici olarak ve son 7 yıldır da Babil'den sonra programı yapımcısı olarak Açık Radyo'nun, Açık Radyo Hareketi'nin bir parçası olmanın onurunu ve keyfini yaşıyorum. Umuyorum ve biliyorum ki Açık Radyo bundan sonra da hep açık kalacak. Bu hafta bir kez daha Robert Kolej'de program kaydını yaptım. Çok sevdiğim bir müzik insanı, çok iyi bir müzisyen olan sevgili hocam Deniz Baysal bu hafta program konuğum oldu. Şimdi sizleri bu keyifli söyleşiyle baş başa bırakmak istiyorum. Babil'den sonra hoş geldiniz Demir Hoş Çok teşekkür ederim davetiniz için. E, bu üçüncü programımız aslında. Değil mi? Yine. <gülüyor> ne mutlu bu Evet Robert Kolej'de Mart ayında buluşmuştuk. Gelin bir olalım projesini konuşmuştuk. Sonra Mayıs sonunda yıl sonu konserinde Beliz, Irmak, Bora ve Nehir'le böyle şey yapmıştık. Müziğe çok erken yaşlarda başladığınızı biliyorum. Evet ben 8 yaşında mandolin çalarak başladım. Müzeye ve beni e, Allah rahmet eylesin Hasan Hoca vardı soyadını hatırlamıyorum. Kabataş Erkek Gizisi'nden Bebek'teki Tevhep Fikret İlkokulu'na e, geliyordu ders vermeye. Beni çok etkilemişti. Çok güzel bir müzisendi ve çok seviyordu işini. E, mandolinle başladık. O zamanlar hatta şey demişti alemi. Yani çocuğu konservatuara yollayın. Ama eski zihniyet... E, çok da böyle sıcak bakmıyorlardı maalesef konservatör eğitimine. Ama bırakmadık. Bir desteklediler beni. O yüzden aileme teşekkür ediyorum. Özellikle annem çok fazla destekledi. Eee sonra ortaokulda gitar dersi almaya başladım. 1980'de, değil mi? Evet, Talat Hoca'yla, Talat Gündeay Hoca'yla başlamıştık müzik öğretmenimiz. Öyle derken ya bende bir şey vardı. Klavye gördüğüm zaman dayanamadım. Böyle bir klavyeye dokunmak istiyorum. Ve bir yine ilkokulda Ömer diye bir arkadaşımın evine gitmiştim. Beni davet etmişti. İlk defa orada piyanoya dokundum. Ve inanılmaz hoşuma gitti piyano. Ve ondan sonra bir tutku oldu benim için piyano. Daha sonra dayım yurt dışına çıktığı zaman çalışmak için bana bir tane keyboard, küçücük kasıyor bir keyboard getirdi. Ve onunla artık çalmadığım şey yoktu. Kulaktan bir sürü şey çıkartıyordum. Ve öyle yavaş yavaş müzik hayatı özel derslerle devam etti Marmara Üniversitesi'ne kadar. E şöyle siz çok küçük yaşta aslında müzikler para kazanmaya da başladınız değil mi? Yanlış biliyorum. Evet yani. evet. Arnavutköy'de Arnavutköy'de ilk Rum müziğine başladık. 14 yaşında. 14 yaşında. Yani. Kostada 16 ya da 17 idi. Benden 2 ya da 3 yaş büyük ile arkadaşım Kosta Kostanoğlu hala çok güzel Rum müziğinde İstanbul'da en başarılı sanatçılardan beraber çok küçüktük bir başladık çalmaya. Daha sonra ben Mimi'de e, çalmaya başladım çok değerli müstehlerle Arnavutgey'de hatta Muammer abiyle ha, Ketencoğlu'yla orada, orada tanıştık deniştiniz. programlar yaptık. Sonra birkaç tane böyle e, ortak e, çalışmayla çok dışarıda güzel. da çalıştık. Çok zevkli günlerdi. Yengemin tabii e, annesinin Rum olmasının da çok etkeni var. O Rum müziğine çok aşinaydık evde. Çok güzel. Peki hocam şey, bugün Robert Kolej'deki göreviniz tam olarak nedir? Müzik öğretmenisiniz artı orkestranın... Evet, müzik öğretmeniyim, müzik bölümü koordinatörüyüm ve orkestranın şefiyim, okul orkestrası şefi. Tiyatro oyunları da yazdınız. Biraz söz eder misiniz? Evet, çok yine tiyatro oyunu... ...ben hep küçük yaşlarda başladım. 17-18 yaşındaydım. Recep Bilgiler'in... ...Politikada bir salı çizmeli e, ...oyununa... ...Abdullah Şahin Tiyatrosu için... Hı hı. Beste e, ...besteler yaptım. E, herhalde... ...12 ile 14 arası... ...beste vardı. Güzel. E, onlar... ...ben yaptıktan sonra turneye çıktı. Yani tabii çok böyle... ...zor şartlarda... E, ...kayıtlar aldık. O zaman çok imkanlar... ...yok... Hı. Çok benim için çok büyük bir tecrübeydi. Sonra bu resimli Osmanlı tarihi için değil mi? Müzik yaptınız. Evet. Robert'te edebiyat bölümüyle Mehmet Uysal hocamızla beraber e, resimli Osmanlı tarihi için birçok beste yaptım. E, onlardan elimde neyse var bir iki tane. <gülüyor> e, dinleyelim mi bir tanesini hocam? Hangisini? Tabii bir, bir, bir, bir, bir, bir, e, tarih de. bir terazidir. Şimdi Derya Çöngül tamam. seslendirdi. E, bütün enstrümanları ben çaldım birçoğu da o zamanki teknoloji olarak kullandığım software'lerle sampling seslerle kaydettiğim bir eser. Peki dinliyoruz. Teşekkürler. Değil mi hocam? Evet evet ben Marmara Üniversitesi e, müzik öğretmenliğinde okudum. E, 1990 90 yılında başladım. Aynı zamanda profesyonel müzik hayatım devam ediyordu. E, Marmara'ya 90'da başladım ve uzattım iki senede biraz askerlikten e, dolayı erken gitmemek için ve birçok hocayla çalışmaya başladım aynı zamanda. Yani ben şöyle söyleyeyim. 7-8 saatten aşağı piyano çalışmıyordum. Çok, e, ve bununla beraber yani piyano, armoni, şan eğitimi her şeye dalmıştım <gülüyor> o sırada. Yani Birçok alanda müziğin çok öğrenme, biraz da geç kalmışlığındayım değil miyim ama konservatuar eğitimine başlamamanın verdiği aceleyle her şeyi öğrenme derdindeydim. Çok çalışıyordum e, Marmara'da. Çok... Piyano, piyano hocanız Maryvassam yam benim için çok değerli bir hocaydı. Daha sonra Ari Darmarla e, devam ettim. İnanılmaz tekniğimi geliştirdi Ali Bey. Armoni çalıştınız değil mi? Evet, e, armoni ve aslında benim en büyük üniversitem her zaman onu söylerim Nail Yavuzoğlu. Hı hı. Sevgili Nail hocam çok emek verdi bana. Yaklaşık belki 14-15 sene soyfeş, armoni, orkestrasyon, konturban, caz armonisi, caz piyano, Türk müziği. Çok fazla alanda çalıştık. Çok sevgiyle çalıştık. Abi kardeş gibi olduk. Bana çok emeği vardır. Ee, yani benim üniversitem Nal Yavuzoğlu desem yeridir. Şey, şey, Timur Selçuk'la Timur... tanışmanız <gülüyor> nasıl oldu? Timur Hoca'yla e, Arnavutköy'de. Ben e, tahminen Üniversiteye başlamadan bir sene, iki sene önce e, tanıştık. Gidip kendisinden Solfej ve Arm'ın dersi alıp alamayacağımı hmm. sormuştum. O da hemen ilgilendi. Çağdaş Müzik Merkezi'ne gelirsem e, seve seve vereceğini söyledi. E, ama maalesef e, çok yoğun bir tempoya girdim. Çünkü hem çalışmak zorundaydım hem okumak hmm. zorunda. Ve çok da hırslı bir öğrenci olduğum için müzikte. Vakit bulamadım Timur Hoca'ya gitmeye ama daha sonra tabi Mercan'la olan hayat yol arkadaşlığımızla beraber Timur Hoca'yla çok müzikal sohbetler yapma şansına eriştim. Benim için inanılmazdı bu onun fikirlerini duymak, onun tecrübesinden yararlanmak çok güzeldi. İyi ki tanıdım. Zaten benim için çok büyük bir efsane bir insandı. Her zaman öyle olmuştu. Tek benim için değil birçok müzisyen için aynı şekilde yani... Bu işi gerçekten emek veren, bu işe emek veren insanlar için Timur Selçuk başka bir yerdedir. Biliyorum. O yüzden bir, çok çok sevinçliyim, çok mutluyum tanıştığım için. En büyük üniversitem dediğiniz bir müzik insanı var. Nahi Yavuz Yavuzoğlu. Biraz söz eder misiniz? Sizin için önemi neydi? Nail Bey? Evet, Nahi, hocayla benim tanışmam 92'de oldu. 92-93 civarlarında. İlk önce Armoni dersleri almak için çok duyuyordum. Okulda Nail hocayla çalışan hmm. arkadaşlarım vardı. Ee, ben de başlamak istedim. Tabii Nail Hoca'nın anlayışı çok farklı. Çok e, öğrenciye öğretmek için elinden gelen her şey yapıyor ve üst düzeyde öğretiyor. Çok ödev verir. Kazır ama kafanıza o bilgileri. Benim Nail Hoca üniversitemdir. Çok uzun çalıştık. Ee, daha sonra ben onun kızı Cansu ve oğlu Kaan'a Piyano dersleri verdim. Nail hocayla da biz e, armoni, orkestrasyon, e, caz armonisi, caz piyano, daha sonra Türk müziği. Yani çok uzun seneler çalıştık. Benim gerçekten en büyük okulum sevgili Nail Hoca'dır. Emeğini onun ödeyemem. ve Çok teşekkür ediyorum. Çok hala da e, kendisi öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Hem de İstanbul Cemal Reşitrei'de. Caz Orkestrası Big Band'in şefi olarak Çok devam edeceği göre. Peki Nail Hoca'ya bestenizle bir selam gönderelim. Ne var sırada, ne dinleyeceğiz şimdi? Tabii uyanış, e, burada aslında e, doğuş olarak yazdım ben hmm. ismini size. İki tane başka bir uyanışımız tamam. daha var. Evet. E, bu eserde aslında biraz klasik formda besteledim ben. Ama daha sonra birdeki bizim temamız biraz Türk. Esintileriydi. O yüzden e, altta cello çalarken Kemençe. Türk müziği kemançesiyle değişik bir kombinasyon yarattık. Siz film müzikleri de yaptınız değil mi Yani film müzikleri derken bir tane aslında bir evet. dizi film müziği yapmıştım. Lazarium'de bir gençlik dizisiydi, hmm. ATV'de yayınlanan. E, tahminen o da 2000'li yıllarda, 2000'lerin başında. Levent Sahinoğlu ydı senaristi, Yılmaz Akdeniz de yönetmenliğini yapıyordu. Dizinin bir sürü güven kral crowd... hmm. oyuncular. Oyuncular hmm. çok çok iyi oyuncularla. Arkadaş olduk, beraber çalıştık. Bayağı benim için çok büyük bir deneyimdi. İlk defa e, duyguları hani nasıl belirteceğimi müzikle orada geliştirdim diyebilirim. Hmm. Çok büyük deneyimdi benim için. E, tabii bu çok zor bir iş film müziği. E, kolay değil, çok emek harcamanız gerekiyor. Çok kafanızı oraya vermeniz gerekiyor. E, daha sonra bir iki proje daha geldi ama oradaki projelerde <gülüyor> baktım ki bu işin emeği çok da e, karşılığı çok değil, değil, değil alamıyorsunuz ve herkes böyle bir şekilde iyi niyetli olduğunuzu gördüğünüz zaman e, sizi kullanmaya kalkıyor ve, bir gençsiniz 20 ya, yaşlar aynen aynen Hiç elinizde var. Evet. herkes <gülüyor> böyle bir e, nasıl bu çocuktan biz e, evet. bir şey ödemeden yararlanırız moduna girince Dedim ki bu çok bana göre değil. Çok güzel, çok zevkli aslında. Bir de yine 20'li yaşlarınızda bir rock müziği maceranız var değil mi? 1993. Evet, evet. Bayağı da sürdü. Evet. Yani 2004'e kadar GarageBand adlı bir grubumuz vardı. O zaman Apple'ın GarageBand application evet. var mıydı bilmiyorum <gülüyor> ama. Onu söyleyecek miyim? Evet. Biz bir yer bir garaj diye bir barda çalıyorduk Antalya'da rock müzik yapıyorduk. Oradan geldi GarageBand aslında. Evet. Daha önce ben e, Amerikalı bir blues sanatçısı Larry O'Neil'la la çalışmaya başladık. Larry çok Kerem Görsev'le de çalışıyordu. Ona grupta kemancıda çalmaya başladık Larry'ye. Allah rahmet eylesin. Daha sonra e, Antalya'ya biz gittik ve Antalya'ya Alanya'ya. Alanya'da işte Garaj Band tam olarak oturdu. Daha sonra da Taksim'de Moja'ya transferimiz gerçekleşti. Moja'da biz e, haftada 3 gün çalıyorduk. Perşembe günleri Blue Blues Band çalıyordu. Yavuz Çetin, evet. Kerim Çaplı, Batu Mutlu. Siz orada da eşlik ettiniz değil mi bir dönem? Evet ya, evet. Dönem. Ya benim için çok klavyeye bir... çaldınız. Evet Bilmiyorum. yani Batu abi sağ olsun. E, perşembe günleri beni davet etti klavyeci olarak belli bir uzun bir dönem e, Yavuz'larla Kerim abi yani müthiş bir Ekiple çalma şansına erdim diyeyim. Çok, çok büyük hatıralardı benim için. Peki bir blues ilgisi dinleyelim mi? Tabii. Var? Güneş Devrim Demirci, e, Garage Band'in gitaristlerinden de çok da severim, çok kabiliyetli bir blues sanatçısıdır. Şu anda Almanya'da yaşıyor. Onunla e, çok old love Eric Clapton bir yorumlamaya çalıştım. Altyazı I know it's not real. It's just an illusion. Goes by how, how I used to feel. And it's making me so They will always burn 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün Robert Kolej'de Deniz Baysal hocamı Babil'den sonraya konuk ettim. Deniz hocam çalıştığınız müzisyenler var bildiğim kadarıyla. Biraz onlardan da sözler misiniz? Feridun Düzağaç örneğin biliyorum. Evet evet. Feridun'la yine Alanya'da rock müzik yaparken tanıştık. Onların da Adana'dan arkadaşlarıyla ...grupları vardı. Ferid'in aralarda oraya geliyordu. Konik, konuk olarak, konuk sanatçı olarak arkadaşlarıyla takılıyordu. Ee, orada tanıştığımızda bana işte albümünün demolarını dinletti. Hı hı. Benim de en son de böyle bir kayıt e, yapabildiğim, çok kanal yapabildiğim bir aletim vardı. Hı hı. Hatta ilk Lavia albümünün demolarını orada beraber kaydettik. O keyboardla beraber. Sonra İstanbul'a geldiğimiz zaman, sağ olsun beni çağırdı. Albümdeki keyboardları ben çaldım, klavye çalgıları. İlk kaydında herhalde ilk bildiğim kadarıyla Feruz'un ilk albümü dilamıyla ee, ben çaldım. Daha sonra yine tabii çok o piyasada çaldığınız zaman insanlar birbirini tan tabii. tanıyor. Hüsnü Arkan'la beraber de yine sağ olsun baskıcı Serkan Arkan beni davet etmişti keyboardlarını çalmam için destur albümünde ee, orada çaldım. Yoncalo çok yakın arkadaşım beraber uzunca seneler beraber çalıştık. Çok fazla müzisyenle çalıştım. Yani akrep dayından kadar <gülüyor> küçük <güzel>. yaşlarda <gülüyor> çaldım. Çok değişik müziklere girdim ben. Yani o, onun i̇şte, zenginliğini yaşıyorum aslında. şimdi klasik müzik sonra işte rock müziği ve blues var. <gülüyor> Sonra Türk müziğine merak sarıyorsunuz deyip 90'ların sonuna doğru. Aynen rezil olduktan sonra oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hollanda'da bir grupla beraber e, konsere gittik. Ben piyano çalıyorum Hı. ama Türk müziği şeyleri var, e, sazları var. Belçikalı, daha sonra çok yakın arkadaş olduk. Chris diye bir arkadaşımız, müzisyen. Bana geldi şey sordu, e, Uşak makamını biraz anlatır mısın yani şimdi Batı eğitimi aldığım için hiç yani sadece adı var. Hı hı. Ya, Türk makamı, güzel bir Türk makamı falan dedim ama yani anlatamıyorum. Adam detay evet. soruyor çünkü müzisyen ee, ve bağlama falan çalıyor yani. Anlatamadım, utandım ve dedim ki ben hani gidince İstanbul'a hemen Türk başlamam gerekiyor. Bu olacak iş değil. Nal olduğuyla tekrar Türk müziği çalışmaya başladık. İlk önce Nal ile başladık. Daha sonra Meşhur Türk meselesi Rauf Yekta Bey'in torunu Yavuz Yekta ile yani Üfleme'ye. Başladım Yavuz Hoca da Robert Kolejden e Ney Kulübü'ne geliyordu. Çok, çok muhteşem bir evet. insandı. Öyle başladıktan sonra yavaş yavaş Türk müziğine girdim. Tabi burada benim çok sevdiğim manevi babam diyorum. Mehmet Rasim Mutlu'nun çok büyük etkisi oldu. Çok büyük düşünürdü benim için. Şair, düşünür, müzisyen. Yani birçok e, özelliği barındırıyordu ama hayata çok değişik açılardan bakmayı öğreten büyük bir usta benim için. Ve aynı zamanda şöyle bir şey yapıyordu, önüme bir şiir atıyordu, hadi bakalım diyordu. Yani benim doğaçlamamı o kadar geliştirdi ki. Yani şöyle belki 300'den fazla beraber beste yaptık. Küçük küçük yani hepsi belki oturursa işlense bir kısmı e, toplandı ama bir kısmı işlenecek hala e, bekliyor. Ama çok fazla... Çıkarttı, çok geliştirdi beni sağ olsun. Beraber çok beslediğimiz oldu. Ben onun sözlerini besledim. Beraber temalar bulup onu geliştirdim. Beraber çok, çok Allah rahmet var. etsin bana benim hayatımda çok önemli yere olan sevgili çok güzel Mehmet var. Rasim Mutlu Doğuma Büyücüs. Şey yapalım mı? Yaylı tambur çalıyorsunuz. Bir örnek e, dinletelim mi? Bu Tabii uslatta yaylı tambur nameleri olacak. Özellikle B bölümünde. Evet. Deniz Hocam az önce Mehmet Rasim Mutlu şiirlerinden söz ettik. O şiirler üzerine yaptığınız bir eser var mı? Dinleyelim mi? Tabii. Hemen. Mercan çok güzel söyledi. Kimdir? Çok güzel bir eser. Mehmet Rasim Mutlu tasavvuf ve sufizm üzerine de çok çok fazla bilgiliydi. Ve o bizim Anadolu'nun güzel anlayışını, temiz anlayışını, aylaklı anlayışını çok güzel sözlerle ifade ediyordu. Güzel bir Melhud olduğunu düşünüyorum Kimdir'in. Mercan da çok güzel seslendirdi. tek dinliyoruz. Gitmem desen Gideceksin Çünkü sende Sen değil. Kimdir sende bilemesin çünkü sende sen değilsin gitmem desen gideceksin çünkü sende sen değilsin kimdir sende bilemesin. And the Sun For geçti her şey hocam siz Robert Kolej'de ne zaman başladınız? E, müzik öğretmeni olarak ve orkestra şefi olarak. Evet. E, ben 2001 yılında geldim Robert Kolej'e. İlk önce kulüp öğretmenleri olarak geldim. Yani okulda şart şuydu. 4-5 tane müzik enstrümanı çalan bir öğretmen arıyorlardı ki kulüplerin hepsine girsin diye. Ve ben de Kaç enstrüman çalışıyorsunuz bu <gülüyor> arada hocam. Çok Ya mutlu. çalıyorum çok şey geliyor bana. Evet. İlgileniyorum diyeyim. Yani evet, şey, ana enstrümanı piyano, piyano. ama yani 14-15 enstrümanı Kullanım. tıngırlatabiliyorum tamam. diyeyim. Güzel. Tevazı ya değil mi? Evet, <gülüyor> çok şey gidiyor çok yani Gerçekten evet. mesela bir bendir bile alıyorsunuz. Hı -hı. Hani çalmak başka bir şey. Çok evet. emek istiyor. O yüzden Haklısınız. çok böyle diyene de böyle bir şey bakıyorum. Ben çok enstrüman çalıyorum diyen herkese Hı -hı. bir bakarak karar vermek lazım ama evet. seviyorum en sırrıman çalmayı. Çok, çok şey, yurt dışında bir dönem bulundunuz değil mi? 2004 yılıydı sanıyorum. Değil. Evet ben yani, yurt dışında sağ olsun Robert'in böyle bir o güzelliği var. var. Çok fazla olanak sağlıyor bize işte profesyonel geliştirme platformlarında. Çok fazla eğitime katıldım yurt dışında. Evet. Amerika'da, İngiltere'de özellikle. Ama bu Carnegie Mellon'da e, Doc Ross Rhythmics diye bir programa katıldım. Amerika'da, Çok... Birleşik Evet evet bu Pittsburgh'daydı. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde. Ee, i̇lginç bir programdı. Yani şey düşünüyorsunuz. Çocuklara bu programı uygulasak oyunla müzik. Ama inanılmaz yani çocuklara neredeyse absolut oluyorlar. O kadar güzel dansla müziği birleştirmişler ki oyunlarla. Yani çocuğun müzik öğrenmemesi zor bir şey Çok onların iyi. sisteminde. Ee, çok güzel bir program. Genç arkadaşların gitmesini çok tavsiye ederim imkan bulurlarsa. Dark Rose Rhythmics gerçekten önemli bir program. Oraya gittim yaklaşık 28 günlük bir eğitimdi. Hı, Bana çok yararlı oldu ve onu burada çocuklar üzerinde de özellikle hazırlık sınıflarında uyguladım çok da onlar zevkle çok yaptı güzel. öğrendiklerini gerçekleştirdiler. Yani yine Türk müziğine ilginiz sürüyor 2010'larda değil mi mızraplı tambur çalışmaya başlıyoruz. Evet. Kadar, evet. İlk önce şeyle başladım aslında yaylı tamburla başladım. Tambur. başladım. Çünkü ne kemençe peki? çalmak istiyordum. Kemence ama birisi bana şeyi hatırlattı. Tamburcu Cemil'in lafını. Kemençe demirden leblebidir diyor korktu bana. Kemence'den <gülüyor> ama yani tam özellikle ince perdelerinde bu kemenceimsi bir tını olduğunu böyle hissettim bir arkadaşım çaldı zaman Mehmet. Sonra Mehmet'e dedim bana öğretir misin? Ya o da sağ olsun belli bir dönem beraber çalıştık. Daha sonra ben çok geliştirdim çok güzel. E, Yaylı Tamburu. Evet, bu, Daha sonra Mısraplı Tambura geçtim. Şey bu buslat şarkınızda Yaylı Tambur vardı dinlemiştik. Hı hı. Mercan Selçuk modern dans topluluğu için ne zaman başladınız dans müzikleri bestelemeye? Mercan'la beraber yani 2012'den sonra zaten Mercan'da böyle bir fikir oluştu ilk önce. Hani biz böyle bir şey yapsak mı? Ee, hani bir Topluluk oluşturmak istiyorum dedi. Tabii ki ben yani ben destekledim çünkü çok güzel bir fikirdi bu ve inanılmaz başarılı oldu. Çok çabuk yükselişe geçti. Ve ortak çalışmaya başladık. Şöyle diyordu mesela doğumu anlatalım. Nasıl anlatacağız? Dedik ki hadi gel müzik ritmi kalp atışı olsun. Bir kalp atışına aldık. Burada yok maalesef şu anda getirmedim ama Spotify'da var isteyenler diyeyim. Kalp atışı üzerine yaptık besteyi. Doğum. Onun üzerine bir tür ritim yani ritim aleti olarak kalp atışının bir yerden sesini bulduk. Onun üzerine geliştirdik. İşte ona da dedik ki doğum, kaos ve dem. Üçe ayırdık. Üç bölümde bir dağız. Ve Mercan ve fikirler üzerinden bana sipariş vermeye başladı. Şöyle bir müzik istiyorum. Şöyle olacak. İşte burada nefessiz diye bir şey yaptık. Bunu ilginç bir hikayesi var. Pandemi öncesi. Dedik ki doğayla alakalı bir şey. Doğa yok oluyor. Maalesef. Bir gün belki nefessiz kalacağız artık. Tabii. Ve ne yapabiliriz? Burada da bir ağacı kesimiyle başladık. Yani o testere sesleriyle başlar. Ve ağaca ağıtı, ağacın o ağıtını sampling seslerle yaptık. Kullandığımız oradaki bir kadın sesi var. Aslında o bir tamamen bilgisayar. Ama üzerine sağ olsun... İsmail Hocam Neyve Rebapla iyice o hüznü arttırdı. Böyle bir eser yaptık. Hep böyle fikirlerden doğanı Fikirleri müzikle, canlandırma ve dansla tabii ki bizim amacımız oldu. Çok güzel. Nefes sizi dinleyelim mi? Tabii ki. Hocam, siz müzikle beyin konusunu yani sinir bilim araştırmalarına dair de çalışıyorsunuz diye Biraz söz eder misiniz? Ya bu benim e, belli bir dönem çok merakım oldu. E, çünkü hep özellikle biz küçüklüğümüzden beri duyarız Edirne'deki şifahaneler, Osmanlı'nın hatta daha öncesi Farabi dönemine bile baktığınız zaman müziğin şifa etkisini çok derinlemesine kullandıklarını. Ve bunun sadece sanıldığı gibi psikolojik rahatsızlıklarda değil, diğer rahatsızlıklarda da kullanıldığı üzerine birçok bir şey duymuştuk. Ama bunlar ne kadar şu bil andaki bil pozitif bilimle beraber belgelere dökülmüştü bilmiyordum. Bir araştırmaya başladım bunu. İlk önce bu beni Oliver Sacks'la tanıştırdı. Onun hatta çoksa uyanışta bir filmi vardır. Orada da bir e, hastalarda... Müzikle beraber nasıl harekete geçtiklerini anlatır. Robert de Niro evet, Bekir, evet evet. Aynen. Evet. Daha sonra çok inanılmaz bir filmdir. O müzik never stop diye müzik durmadı diye bir hmm. e, filmde e, beyninde bir trafik kazası sonucu e, bir insanın yani bir travma yaşıyor, beyin travması. Tamamen heykel gibi dururken Beatles parçasını koyduğu zaman baba babası plak. ...planı koyduğu zaman nasıl harekete geçtiğini müzikle anı inanılmaz bunlar gerçek vakalardan alınmış. Yani bunlar beni çok etkiledi. Daha sonra Mekke Üniversitesi Daniel Leavitt'in diye yine bir e, profesörün araştırmalarını araştırdım. Sonra müziğin hormonlarla olan ilişkisini incelemeye başladım. Bunlarla ilgili bir sürü kitap okudum. Onlar işte bir müzisyen beyin diye bir blog kurdum e, internet üzerinde. Oraya aktardım. Müziğin bizim bildiğimizin çok ötesinde insan beyni için yararı var. O yüzden hiç vazgeçemiyoruz bence çok güzel. müzikten. Evet. Şey siz sanıyorum 2020'de rebap merakınız başlıyor değil mi? Biraz sözler misiniz? Evet evet. İsmail Hakkı Hoca ile İsmail Hakkı Ersel Hoca ile. Yani işte ben her şeyi bir de bir çalmak istiyorum bir imkanım olsa. Hepsine biraz böyle şey yapacağım. Şimdi en büyük hayalim emekli olduktan sonra kemençe çalmak. E, o demir leblebi yemek biraz. E, İsmail Hoca ile rebap çalmaya başladım ama rebap da kolay görünmesine rağmen zor bir enstrüman. Perdesiz bir enstrüman. Ve gerçekten kolay değil o e, sesleri tam kıvamında çıkarmak. O üslubuyla çıkarmak çok kolay değil daha doğrusu. Küçük böyle bir başladık. E, şimdi tekrar bir bakımdan geçiyor benim rebabım. Ondan sonra inşallah... Devam edeceğiz. Deniz Hocam 8 yaşında müziğe başladığınızı kabul edersek e, çok uzun bir zaman müzik yaptınız değil mi? E, evet. Bu arada sizi etkileyen birlikte müzik yaptığınız insanlar ya sorsanlarla evet, evet. çalıştığınız. Yani çok fazla tabii insanla ee, çalıştığınız. Demin anlattığım Hı -hı. gibi e, Nail Hocam, Ali Darmağar bunlar benim için çok çok önemli müzisyenler. Yavuz Çetin, Kerim Çaplı, Batu Mutlugil e, bunlarla beraber... Ant Şimşek benim çocukluktan beri müzik yaptığım Türkiye'nin de en iyi gitaristlerinden biridir kendisi arkadaşım. Bu albümde Hakan Maktaf Bas Gitar'da Kemençe'de Binnaz Çedik Kanun'da Günay Çelik hmm. e, ne ve Rebap'ta İsmail Hakkı Ersel, Tambur'da Furkan Resiloğlu Vokallerde Mercan Selçuk Deniz Candan Uzun, Derya Çöngül e, Benim çalıştığım hmm. e, isimler oldu Sevgili Yoncelo de beraber başladık müziğe. Çocukluk arkadaşım. Yani çok fazla iyi müsterdiler Muammer abi. Yani değil o kadar çok insanla çalıştım ki artık hatırlayamıyorum da çok ayıp da olmasın kimse. Evet. Kusura bakmasınlar. Değil mi? Değil mi? Ama e, küçük yaşta başlayınca birçok insanla beraber çalışıyorsunuz. Tabi okulla beraber okul sistemine Tabii. geçtikten yoruldum bir de çok piyasa kolay bir şey değil piyasada çalışmak. Doğru. Çok zor çünkü ters yaşamaya başlıyorsunuz. Hı, okulda da yoğunsunuz. Evet evet yani o 20 sene bana gece çalışması yetti. Çünkü şey yapmak istemediğime karar verdim. Yani artık başkalarının parçalarını çalmak değil de hani belki proje tabanlı hı hı. ileride mercanla olan bu güzel ilişki sonucunda da bize böyle bir fırsat da oldu. Artık projelerimizi bir şekilde Sen. yapıyoruz. O şekilde inşallah devam eder. Açık radyo dinleyicileri sizin eserlerinizi takip edebilecekleri bir sosyal... Spotify'da, Spotify'da iTunes'ta, Spotify'da Deniz varsa olarak geçiyor. Maalesef e, her şey o kadar maliyetli evet. ki Doğru. biz kendi çabalarımızla, kendi evimizde yaptığımız küçük stüdyolarda bunları hayata geçiriyoruz. O yüzden eser çok fazla var ama hayata geçirebildiğimiz bir kısmı. Değil mi? Yavaş yavaş inşallah. Üzerinde çalıştığınız bir proje var mı? Ya şu anda ben Mercan'ı tabii destekliyorum. Mercan ben okulda Robert çok yoğun bir okul. Çok da güzel. Burada büyük bir orkestram var ve sağ olsunlar o güzel çocuklarla çok güzel işler yapıyoruz. Ama bu tabii çok emek istiyor. Mayıs ayında. Ve inşallah bekliyoruz dememiştik. konseri. Çok, geçen çok, yıl sonu konseri çok nefisti gerçekten. Çok sağ olun bu sene de bekleriz. Şimdi Mercan'ın kurduğu bir sanat okulu var. Evet. Çağdaş Müzik Merkezi dışında. Çağdaş Müzik Merkezi dışında Kadıköy'de Karşı. MSDT, Mercan Selçuk dans topluluğu olarak Çok kurdu. Güzel. Orada yavaş yavaş Mercan'a destek hem dans müzikleri Belki ileride iyi müzisyenlerle söyleşiler yapabiliriz. Yani orası böyle şey istiyoruz. Timur Hoca gibi sanatı bir şekilde insanlığa sunan yani maddi kaygısı, ticari, ticari, ticari kaygısı tic. olmayıp kaygımızın sanatı kaybetmemek, Türkiye'deki sanatın gelişimi, Türkiye'de sanatın ilerlemesi olsun yani bu yoldan çıkarak inşallah kafamızda... İlerde orayı geliştirmek var. Çok güzel. Başarılı da mercan olacak diye düşünüyorum. Programın sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Deniz hocam? Dünya sanatla kurtulacak diye umuyorum. E, ailelerin çocuklarının daha fazla sanatla uğraştırmaları gerekiyor. Her şeyle değil. Onu görüyorum ailelerde. Çocuk onda yapıyor, onda yapıyor, onda yapıyor, onda yapıyor, onda yapıyor, onda yapıyor. Öyle yarım yarım. Her şey yarım. Yani onun yarı söylüyorum bazen. E, ...gittiğim evet. özel derslerde de insanlara. Ya bırakın iki tane şey seçin. Belki bir sanat bir spor ama ikisinde adam gibi yapsın. Bu da yetmiyor. Konserlere götürmek lazım. Çocukları sergilere götürmek lazım. O sanatı, o kokuyu, o sanatın kokusunu hissetmeleri gerekiyor. Böyle olursa yani ileride gelecekten korkmaya gerek yok. Çünkü barışı sanat sağlayabilir. Başka türlü sağlamamıza tamam. imkan yok. Çok Umarım tamam. insanlar bunun farkına varırlar. Evet. Çok teşekkürler Deniz hocam sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Davetimi kırmadınız, babler soruyu konuk oldunuz, beni konuk ettiniz, Romeo. Estağda bu fırsatları verdiniz için biz de çok teşekkür her ederiz. Zaman, her çok zaman. Çok teşekkür ederim. Her ]iyoruz. zaman bir arada olacağız. Programı hangi şarkı ile, hangi eserle kapatalım Deniz hocam? Yeniden diyelim, unutlarımız yeniden dolsun. Peki. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sağ olun. Ee, sevgili dostlar bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Haftaya pazartesi 13'de 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşmak üzere. Ee, hepinize güzel bir hafta ee, diliyorum. Hoşçakalın.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 için açık radyo dinleyicisi Mustafa Özdemir'e teşekkür ederiz.